geldikçe bir tuhaf olur. Neden? Nedeni var. 1962 veyahut 61 tam bilemiyorum. O zaman varla yok arası bir yağmur çiseliyor. Montparnasse civarında bir kahvede oturuyoruz. O kahvede benim karşımda Cezayirli bir arkadaşım var. O oturuyor. Konuşuyoruz. O sıralarda Cezayir yeni savaştan çıkmış da galip gelmiş. Fransızlar onları tanımışlar. Fakat bu defa Cezayir'deki Fransızlar başkaldırıyorlar devlete. Çünkü sen bizi buraya gönderdin, şimdi bizi burada onlarla baş başa bırakıyorsun diye. Bizde çok bilinmeyen bir gerçeği de söyleyeyim. Cezayir Fransa'nın müstemlekesi olarak görünmüyordu resmen sömürge değildi. Onun statüsü farklıydı. O Fransa devletinin bir vilayeti olarak görülüyordu. Bu da zaten Cezayirleri ayağa kaldıran, en çok sinirlendiren oydu. Neyse biz bunları konuştuk. Ondan sonra ben veda ettim. Çünkü daha aşağıda başka bir kahve var. Orada başka bir arkadaşım bekliyor. Dupont kahvesine gittim. Orada oturduk konuşuyoruz. Konuşmanın sırasında birdenbire bir müthiş bir patlama duyduk. Çünkü o günlerde Fransız hükümetini zor durumda bırakmak için Cezayir'deki Fransızlar askere dayanarak böyle bir takım suikastlar veyahut da terörist hareketler yapıyorlar. Bir süre konuştuktan sonra ben çıktım ve aynı yoldan geri dönüyorum. Ne görsem iyi, patlamanın olduğu yer benim daha önce oturduğum kahve. O kahvede bir patlama olmuş. Çünkü oraya Cezayirler çok gidiyorlardı. İşte olmadı mı? Olmuyor. Fakat o gece uyuyamadım. Peki şimdi ne alakası var Cezayir'in diyeceksiniz. Cezayir lafını duyduğum zaman zaten bunları hatırlıyorum ben. Belki hatırlayacaksınız, hatırlarsınız yakın bir olay. Bizim Dışişleri Bakanı Cezayir'e gitti. Cezayir'de çok iyi karşılandı. Hatta ona Cumhurbaşkanı statüsünde bir karşılama yaptılar. Ondan sonra da Cezayir'in başkanı olan kişi onu kabul etti ve konuştular. O konuşmanın çok ilginç bir yanı var. Fakat onu ben size söylemeyeyim. Doğrudan doğruya gazetelere intikal ettiği gibi Cumhurbaşkanı bu teflikanın ağzından aktarayım. Bakın ne diyor, biz de Osmanlı'nın bir parçasıyız. Kendimizi asla bir sömürge gibi görmedik. Güçlü ve hoşgörülü Osmanlı düzenine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Osmanlı'nın bıraktığı boşluk doldurulamadı. Acaba Osmanlı düzeni yeniden ihya edilemez mi? İngiltere eski sömürgeleriyle kumun kurdu. Düzeni sürdürüyor. Niye biz Osmanlı'yı devam ettirmeyelim? Güçlü ve hoşgörülü Osmanlı anlayışını yeniden hakim kılalım. Osmanlı'yı ihya etmek, tarihi ihya etmektir. Türkiye, Cezayir'i herhangi bir Arap ülkesi gibi değerlendirmemelidir. İspanya'dan Osman bizi siz kurtardınız. Cezayir'den gitmenizi de biz istemedik. Siz gittiniz. Fransızlara karşı bağımsızlık hareketinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İngilizlerle mücadele ederek bağımsız Pakistan'ı kuran Muhammed Ali Cinnah ve yine Hindistan'da İngilizleri karşı mücadele veren Mahatma Gandhi örnek aldı. Bu sözleri duyduğu zaman Dışişleri Bakanı'nın tüyleri ürpermiş. Memleketi hakkında sevgisi ve hassasiyet olan herkesin tüyleri ürperebilir. Çünkü bu teflika çok doğru şeyler söylüyor aslında. Ama bu insanın aklına hemen şunu getirebilir. Çünkü zannediyorum birkaç hafta evvel yine bir başkası Osmanlı'nın yeniden ihya edilmesinden söz etmişti. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Kissinger. Kesin bir Türk dostunu karşılarken Ne yapalım acaba bütün o toprakları size geri mi verelim siz mi yönetesiniz demişti Ben de bunun üzerine durdum Aslında onun hangi niyeti yansıttığını size anlatmaya çalıştım O mantık yani bütün o topraklar o Osmanlı'nın olsun mantığı Aslında hepsininle birden ben uğraşmayayım Türkler uğraşsınlar, ben Türkleri yerim, onlar da vaziyeti idare eder. Mantık buydu ve bunun da ben nereden geldiğini izaha çalışmıştım. Kaiser Wilhelm'in mantığıydı bu. Almanlar Türkiye'ye o zamanlar Osmanlı'nın son döneminde diğerlerine karşı diyorlardı ki Türkiye bütün olarak kalmalıdır, parçalanmamalıdır. Bizim saf, saf dil yöneticiler de onları bizden yana zannediyorlardı. Halbuki Almanya'nın hesabı daha evvel söylediğim gibi bütün olarak Osmanlı İmparatorluğu'na konmaktı. Şimdi bu Tevfika'nın söylediği Osmanlı'yı yeniden ihya edelim sözü acaba Kissinger'ın mantığını mı yansıtıyor? Aynı şeyi mi söylemeye çalışıyor? Hayır. İçinizden birçoğunuz zaten Konuşurken anlamış olması lazım gelir. Bu teflika bambaşka bir şey söylüyor. Kisincir bambaşka bir şey söylüyor. Bir kere bu teflikanın söylediklerinin içerisinde çok önemli bir gerçek var. Eğer Osmanlı, Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleriyle birdenbire İspanyollara saldırıp onları engellemeseydi, bütün Kuzey Afrika İspanyolların elinde geçecekti. Ve muhtemelen Hristiyan olacaklardı. Onları önleyen Barbaros Hayrettin ve kardeşleri olmuştur. Ve oranın devlet başkanı olmuştu Barbaros Hayrettin Paşa. Ondan sonra gemileriyle, donarmasıyla İstanbul'a gelip padişah tarafından kapıdan Derya ilan edildi. Ve bütün Akdeniz'de bizim bayrağımızı gezdirdi. Şimdi bir yafa bunu söylüyor. Bunu bizdeki... Ki Gençlerden kim hatırlar, kim bilir. İkincisi daha önemli bir şey söylüyor. Biz sizinle beraberken kendimizi sömürge gibi hissetmedik diyor. Hoşgörülü ve anlayışlı ve üstelik de ciddi bir yönetiminiz vardı diyor. Ve daha da müthişi biz size git demedik, siz kendiniz gittiniz diyor. Zannetmiyorum ki bu teflika aynı şeyi Fransızlar için söylesin. Çünkü Fransızları gördükten, Fransızları yaşadıktan sonra Osmanlı'nın yönetiminin ne kadar yumuşak, ne kadar onlardan yana ve ciddi olduğunu anlamışlardı. Hala o düşüncededirler. Çünkü ben oradaki Cezayirli arkadaşlarımla konuşurken her zaman şunu saptamışımdır. Bu teflikanın dediği gibi Mustafa Kemal Paşa'yı örnek almışlardı. Cinnahı örnek almışlardı ve aynı derecede de Mahatma Gandhi ile Nehru'yu örnek almışlardı. Çünkü bu örnekler onlara Batı'ya karşı ayağa kalkmak ve bağımsızlığını elde etmek hırs ve heyecanını veriyordu. Burada dikkat ettiyseniz bir üçüncü nokta var. Cezayir Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinde bu bahsettiği ülkeler ve bu bahsettiği ülkelerin halkları Avrasya'da. Yani o kendisi Afrika'da. Evet aman Osmanlı'nın o zamanki saltanatının bütünü neredeyse Avrasya'da. Avrasya üzerinde olunca zaten o halkların esaretten kurtulması söz konusu oluyor. Ve böylelikle birdenbire Mustafa Kemal'in her zaman söylediğim gibi bütün mazlum milletlerin ayağa kalkması için bir çağrıda bulunduğunu ve onlara bu ilhamı verdiğini bu defa onlardan birinin ağzından duyuyoruz. Bu önemli bir şeydir. Avrasya da önemli bir şeydir. Çünkü bugün Avrasya tekrar konuşulan bir konu. Ve bu konunun konuşulduğu sırada hatta daha da cazibi ve ilginci Avrasya örgütlenmesinin, Avrasya platformunun Türkiye'yi de almak istediği ve Türkiye'nin gelmesinden hoşlanacağı bir sırada Cezayir'den bu sesin gelmesi manidar. Çünkü soğuk savaş bittikten sonra dünyanın dengesi değişti. Birleşik Amerika'nın bütün dünyaya hakim olmak istediğini biliyorsunuz. Şimdi o arada çok ilginç bazı ihtilaflar ve bazı aykırılıklar çıkıyor. Şimdi bir defa Samuel Huntington diye bir zat var. Bunun adını daha evvel de telaffuz ettim ben. Bu zat Medeniyetler Çatışması diye bir kitap yazmıştı. Türkiye'de çevrildi bu kitap. Ve önümüzdeki gelen dönemde artık dinlerin çatışacağını iddia ediyordu bu zat. Tuhaftır. Kısa bir süre sonra da gerçekten Birleşik Amerika Müslümanlara neredeyse savaş ilan etti. Şimdi bakın o ne diyor? Bu adam. Soğuk savaş Siyasi ve ideolojik olarak demir perde Avrupa'yı böldüğü zaman başladı. Demir perdenin son bulmasıyla nihayete erdi. Avrupa'nın ideolojik bölünmesi ortadan kalktıkça bir yandan Batı Hristiyanlığı ile Ortodoks Hristiyanlığı arasında diğer yandan ise İslam'la kendi arasındaki kültürel bölünmesi yeniden ortaya çıktı. Türkiye'de kimsenin üstünde durmadığı ne kadar önemli olduğunun belki farkında bile olmadığı bir gerçek bu. Adam şöyle devam ediyor. Uygarlıklar arası çatışma, denetim altında tutulmalıdır. Bu bağlamda inisiyatif, her uygarlık grubunun lider ülkeleri tarafından üstlenilmeli. Çoğu uygarlık grubunun bir veya birkaç lider ülkesi var, İslam'ın yok. Eğer Türkiye batılı ülke olmak ısrarından vazgeçer, modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde mümkün olduğunu göstermeye daha çok ağırlık verirse, bütün dünyaya ve İslam'a büyük bir model olur. Şimdi bu sözlerle, Huntington'ın söyledikleriyle, Birinci Cihan Savaşı öncesinde Kaiser Wilhelm'in söyledikleri şey gibi birbirine çakışıyor. Çünkü onlar da Türkiye lider olsun, hepsini toparlasın, o onları toparlasın, ben hepsini birden Türkiye ile beraber yiyeyim düşüncesiydi. Şimdi Birleşik Amerika'da Soğuk Savaş'tan sonra diyor ki, şimdi dinler arası bir ihtilaf çıktı. Hatta Ortodokslarla, Katolikler arasında da böyle bir ihtilaf var. Müslümanlarla da Hristiyanlar arasında ihtilaf var. Bu arada Türkler de liderli üstlerinden alsınlar, ortak pazarı, Avrupa Birliği'ni falan bıraksınlar. Onlara sahip olsunlar. Niye? Çünkü Türkiye'ye de onlar sahip olmak istiyorlar. İş kolaylaşacak. Yani gidip Iraklarda falan rezil olmayacaklar. Bunların mantığı bu. Şimdi bu böyle söylüyor, bu böyle söyleyince tabii bu medeniyetler çatışmasında söylediği Ortodokslarla, Katolikler arasında da ciddi bir çatışma var. Türkiye'de bu çok az bilinir, üstünde çok az durulur biz zannederiz ki bütün Hristiyanlar bir bloktur ve hepsi de Müslümanların karşısındadır. Hayır öyle değil. Bir kere bütün Hristiyanlar bir blok değiller. Ortodokslarla Katolik ve Protestanların arası açık. Ayrıca Protestanlar Katoliklerin de arası çok iyi değil. Bunu bilmek doğuyu rahatlatır. Ama Önce bu ikisi arasındaki farkın yani ortodokslarla karşı tarafın, katoliklerin arasındaki farkı bir Rus'un ağzından dinleyelim. Çünkü o Rus aşağı yukarı ortodoksları temsil ediyor bugün bütün dünyada. Şimdi bakın o nasıl anlatıyor olayı. İstanbul Türklerin eline geçinceye kadar Roma ile Konstantinopul yani İstanbul... İki ayrı ve farklı dünyaydı. Jöopolitik, siyasi, iktisadi ve kültürel çıkarları olduğu kadar bütün entelektüel inanç mutlaklığı ve mantıksal bağımlılığıyla da böyleydi bu. Böylece kiliselerin farklılığını önceden belirleyen ve yansıtan ile mahal bırakmayacak şekilde tespit edilmiş iki büyük Hristiyan alan oluşuyordu. Batı Thomas Aquinas'ın akılcı rasyonel teolojisine dayanmaktaydı. Doğu ise Aziz Gregory Palamas'ın metinlerinde pırıldayan mistik teoloji çizgisine Palamas'a karşı Aquinas, işte Hristiyan Doğu ile Hristiyan Batı'nın jeopolitik ikiliğinin ilk yüzünü yansıtan teomül formül. Ortodoksluk yani inanç aleminin mistik fikriyatı İktidarın buna uyumu ve yerel kiliselerin bazılarındaki yorumlar ve buna karşı katoliklik, yani rasyonel bir teoloji, Avrupa krallarının dünyevi işlerinde papalığın diktası ve tek kutsal ayin dili olarak Latince'nin egemenliği. Değişik bir kültürel temayüle, psikolojik belirleyeceği ve farklı siyasal yapıya sahip iki dünyanın jeopolitik olarak karşı karşıya duruşu açıkça ortadadır. Şimdi bu çok yeni söylenmiş bir şey. Çünkü bunu Alexander Dugin söylüyor. Dugin'den birkaç defa bahsettik. Bugün Rusya'nın fikriyatının içinde çok önemli bir adam. Çünkü başından itibaren şunda ısrar ediyor. Batı genel olarak Doğu'ya ister Hristiyan olsun ister Müslüman karşıdır. Burada da o tezin bir esasını söylüyor. Daha sözlerinin arasında Mustafa Kemal Paşa'yı Nehru'yu Gandhi'yi ve Muhammed Ali Jinnah'ı zikrettiği zaman Cezayir Cumhurbaşkanı Avrasya'dan söz ederdi. Söz ediyor. Fiilen mazlum milletler meselesini yeniden ortaya koyuyor ve mazlum milletlerin neden dolayı bir araya gelmediklerini, neden Osmanlı'da bir Commonwealth yapmak istemedi diyor. İstedi Osmanlı istemedi ama Mustafa Kemal istedi ve bunu ben anlattım da size. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın Orta Doğu projesi tamamen bu fikir üzerine dayalıydı. Yalnız Mustafa Kemal Paşa bunu tam bir Jacoben gibi düşünüyordu. Yani bir Fransız ihtilalcisi gibi düşünüyordu. Türkiye'nin bağımsız olmasından sonra daha olmadan savaş esnasında hem Irak'taki Araplar hem Suriye'deki Araplar başvurdular. Siz kendinizi kurtarın. Bu İngilizler, Fransızlar bizi perişan ediyor. Bizi de kurtarın. Biz de katılalım dediler. Gazi'nin cevabı hep aynıydı. Elimizdeki imkanlar yalnız bize yeter. Siz de kendinizi kurtarın. Bilahare aramızda oturur federasyon veya konfederasyon düşünürüz. Bu ne demek? İşte bu bu teplikanın söylediği demek. Ya bunu daha 1919'da 20'de telaffuz ediyor Mustafa Kemal Paşa. Yani Osmanlı'nın dağılacağını biliyor. Hatta tarih açısından ve bir devrimci olarak öteki ülkelerin bağımsız olacağını da biliyor ve bunu kabul ediyor. Fakat bir Commonwealth düşüncesi kafasında var. Bu sonra tekrar ortaya çıkacaktır. Ne zaman çıkacaktır? Hatay meselesinde ortaya çıkacaktır. Onu da anlattığımı zannediyorum bir dönemde. Hatay meselesi ortaya çıktığı zaman Mustafa Kemal Paşa açıkça Fransa'ya cephe alır. Suriye'de Fransızlar olduğu için Fransızların Dışişleri Bakanı ile de öyle konuşur. Suriye'nin Kukla Dışişleri Bakanı ile de öyle konuşur. Onların hepsine söylediği şudur, siz karışmayın bunlar bizim aramızda bir meseledir. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık der. Ve Suriye Dışişleri Bakanı ile konuşurken şu iki de ilave eder. Bunlardan bir tanesi Hatay. Misak-ı Milliye'nin içindedir ve Türklere mahsustur. Ama ikincisi çok önemli. Fransızlar size yalan söyledi. Bağımsızlığınızı vermiyorlar. Eğer gerekirse biz gireriz. O bağımsızlığı alırız, çıkarız. Ondan sonra sizinle oturur, federasyon veya konfederasyonu konuşuruz. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın Orta Doğu projesidir. Ve bunu dolaylı olarak Bilmeden Cezayir'in Cumhurbaşkanı tasvip ettiğini açıklıyor. Ve Türklerin o zamanda öteki uluslarla kelimenin gerçek manasıyla sömürgecilik yapmadığını ve onların Türkiye'yi kovmadığını tam tersine Türklerin kendiliğinden çekindiğini söylüyor. Bunu bizi neredeyse vahşi olarak görmek ve hatırlamak isteyen genç aydınlarımıza ibret olsun diye söylüyorum. Yani memleketlerini ve eski devrin durumunu Cezayir'deki bir Arap entelektüeli kadar bilmiyorlar. Ne yazık. Şimdi gelelim bu işin arkasına. Tabii bu Avrasya meselesi ciddidir dedim. Meraklısı hatırlayacaktır. Bundan bir süre evvel bu adını ettiğimiz Alexander Dugin Türkiye'ye geldi. Birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da olmak üzere sanıyorum. iki toplantı yaptılar. O toplantılara bizden de adamlar, önemli adamlar katıldılar. Bunlardan bir tanesi Demirel'dir. Bu şaşırtıcı bir şey. Demirel'i tanıyanların böyle bir iddialı kişinin beraberinde halkın karşısına çıkması beklenmedik bir şey gibi görünüyor. Unutuyorlar, bir gerçeği unutuyorlar. Demirel fikirlerine katılalım katılmayalım bir kere iyi bir devlet adamıdır. Fakat daha önemlisi Demirel gerçekçi bir adamdır. Hayallerle bu işin olmadığını bilir. Ve bu olayda da söyledikleri çok şayana dikkat şimdi size Demirel'i okuyacağım dinleyeceksiniz. Avrasya yeni bir siyasi coğrafyadır. Yeni bir siyasi kıtadır ve enteresan bir siyasi coğrafyadır.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 Bütün bunlardan sonra Avrasya kıtlasını yeni dünya düzeniyle beraber düşünmemek mümkün değil. Altını çiziyor. Avrasya'yı hesaba katmadan dünya düzeni düşünülemez diyor. Bunun mefhumu muhalifi ne demektir biliyor musunuz? Tek başına Amerikan hakimiyeti olamaz diyor. Türkiye bir köprüdür. Bu köprüden herkes geçmeye mecburdur. Yani önümüzdeki gelişmelerin hepsi netice itibariyle olayı buraya getirecektir.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 Türkiye doğu içinde, batı içinde köprüdür. Bunun değeri anlaşıldığı zaman herkes rahattır. Soğuk Savaş'ta yıllarca aynı kamplarda yer alan ve Avrasya bölgesinde rakip oldukları söylenen Rusya'nın ve Türkiye'nin Avrasya'da işbirliğini ön görmeleri benim için şaşırtıcı değildir. Bunu Türkiye'ye senelerce başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış Amerikan yandaşlığı müsellem bir politikacımız söylüyor. Şimdi bunun söylediğinden sonra aynı konuşmada Alexander Dugin ne demişti. Çünkü Alexander Dugin bunları dinliyor. Oradaydı. O toplantıda yalnız Demirel de yoktu. Yine de şaşıracağınız başka bir isim de söyleyeceğim. Rauf Bey de vardı. Rauf Denktaş da de vardı. Çünkü Ravuk Denktaş neye yani kaytarmalı veya yalan söylemeli? Başına gelen, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başına gelenler esnasında Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'den daha fazla destekleyen fikrindeydi. Çünkü gerçekten de o arada... Ruslar şu sözü telaffuz ettiler Avrasya'nın sınırları Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçiyor Bu ne demektir? Gerekirse biz sizi savunuruz demektir Ve Denktaş bunu tabii unutmamış Şimdi gelelim Aleksandr Dugin'in ne dediğine Aleksandr Dugin çok yaşlı biri değil öyle sanmayın gerçi sakalları falan ama Şimdi gençlerin de sakalları var çok yaşlı biri değil ve önemli bir adam olduğunu daha evvelde söylemiştim. Çünkü Avrasya projesini ortaya yeniden atan ve bunun ehemmiyetini herkese anlatmaya çalışan bir adam. Ve bizde bazılarının sandığı gibi herhangi bir Rusya hakimiyetini sağlamak için zemin hazırlamaya uğraşmıyor. Bunu zaten kendisi de açıkça söylüyor. Şimdi bakın ne diyor? Brezinski, Brezinski eskiden... Amerikan Cumhurbaşkanları'nın danışmanı olan adamlardan birisi. Yani aynen Huntington gibi onların gidecekleri istikamette fikirler söyleyen birisi. Büyük satraç tahtası da onun yazdıklarının ismi. Brezinski, Birleşik Amerika'nın öncü rolüyle bölgede Rusya ile arasında neler olabilir onu sorguluyor. Bu Rusya'nın batı yanı ile ilgilidir. Avrasya yanı ise Rusya'nın doğu yanı ile ilgilidir. Avrasyalı olmak bugün artık jeopolitik bir düşüncedir ve 20. yüzyıldaki ideolojik bakışın yerini almıştır. Bu açıdan baktığımızda bu Türk-Rus ilişkilerini anlamaya nasıl yarayacaktır? Çok önemli bir tespiti var burada. Diyor ki Amerika'nın bize hitabı bizim batımıza hitabıdır. Halbuki bizim doğumuz da var ve doğumuz daha büyük. Daha büyük olan doğusunun netice itibariyle Amerika'ya değil Avrasya'ya mütemayil olduğunu söylüyor. Şimdi altındaki sözü ilginç bulacaksınız. Rauf Denktaş ve Süleyman Demirel, Türk-Amerikan stratejik ortaklığının Türkiye'yi iç ve dış politikada intihara sürüklemektedir yollu konuşmalar yaptılar. Gerçekte de jeopolitik ortaklığının, Anlamadan bunu anlayamayız. Türkiye, İran, Çin ve Hindistan Avrasyacılık fikrinin sağlam ortaklarıdır. 1922'de Trubetskoy bir kitap yazmıştı. Değerler sistemi evrensel sistemle birleştirilmeseydi dünya halkları çok çehreli bir uygarlık istiyorlardı. Batı ise buna karşıydı. Dünya halklarının istediği gerçekten bu. Çünkü hepsinin çok eski medeniyetleri var. Yani Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın. Bunlar eski büyük medeniyetler. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Araplar'ın. Halbuki bütün bunların üzerinde hakimiyet iddia eden Birleşik Amerika'nın bütün tarihi 250 sene. Bu bakımdan bu taraf o hakim olmasın, ben hakim olayım demiyor. O taraf diyor ki biz çok çeşitli medeniyetleriz. Biz onlardan farklıyız. Biz medeniyetimizi yaşayalım diyor. Dugin'in söylediği de bu. Bugün tek kutuplu dünya fikrinin başını çekenler, değindiğim nedenlerden kendilerine karşı potansiyel tehlike taşıyan ülkeleri yok etmek istiyorlar. Çünkü bölgeyi ancak böylelikle kendi çıkarlarına göre dönüştürebileceklerdir. Peki o bölgede kim onlara kafa tutabilir? Türkiye, İran, Rusya, Çin. Çok manidar. İnsan hakları ve benzeri laflar tek kutuplu dünyada aslında birer bahane. Vahşi Amerikan çıkarlarını gizlemek için bir bahane. Aslında tek kutuplulukla kendi çıkarlarına uygan bir sistem oluşturuluyor. İşte Avrasya fikri burada devreye girer. Avrasya fikriyle bir ikinci kutup oluşturulabilir. Çünkü dünya halkları tek kutuplu dünyayı kabul edemez, etmeyeceklerdir. Rusya ile Türkiye, burası daha önemli. Yüzyıllar boyunca kanlı savaşlar yaptı. Bütün bu savaşlar ve boğuşma ikimize de gerçek ve sonsuz bir üstünlük sağlayamadı. Hiçbir şey kazanamadık. Bir tek Atatürk döneminde iki ülkenin ilişkilerinden en verimli çıkar nasıl sağlanır'a örnek olabilecek bir üst düzeyde verim aldık. Bu ikimize de örnek olmalıdır. Bunu bir Rus söylüyor. So Soğuk, savaş bir, bir, bir Soğuk savaş esnasında birbirimizden koptuk ama artık durum değişmiştir. Örneğin NATO üyeliği artık Türkiye'yi güçlendirmiyor, korumuyor da. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutup dünyası içinde ki kurbanlardan biridir. İşte Irak'ın işgali, Kürt sorununun çıkarılması, Kıbrıs bunu örnektir. Türkiye için bu kadar hayati bir krizde NATO burada hangi çıkarını koruyabilir Türkiye'nin? Tam aksine bu sürecin içinde NATO ülkeleri de var. Ve Türk devleti de yok edilecekler listesindedir. Çok ilginç. Bunu söyleyen bir Rus. Birleşik Amerika siz benim ortağımsınız diyor. Ondan sonra Türkiye'yi karıştırmak için elinden gelirse ne yapıyor? Şimdi netice itibariyle şöyle bir yere geldik. Sözü oraya da bağlama doğru olacak sanıyorum. Yeniden dünyanın, üçüncü dünyanın içinde de Birleşik Amerika Batı dünyasında da Osmanlı topraklarının Türklerle birleştirilmesi gibi bir fikir ortaya çıkıyor. Bunun ilk elde anlattığı nedir bilir misiniz? Osmanlı yönetimindeyken asırlarca tek bir silah sesi duyulmayan, herkesin barış içinde yaşadığı topraklar o çekildiği andan itibaren birer mezbahaya dönmüşlerdir. Demek ki Osmanlı o toprakları ne kadar düzgün idare edebilmiş. Bunu yeni nesillerin mutlaka anlaması lazımdır. Fakat asıl mesele orada değil. Asıl mesele şimdi önerilen Osmanlı Federasyonu veyahut belki Gazi Yaşı başka bir isim bulurdu. Çünkü biliyorsunuz bu federasyonu bir taraftan Sadabat baktı, bir taraftan Balkan Antantı ile yavaş yavaş oluşturmaya bile başlamıştı. Bu bambaşka bir şey. Bir üçüncü dünya projesi olacak. Batı ile alakaları farklı ve kalkınma meselesinin içinde olacaktı. Mustafa Kemal Paşa bunu yapamadan öldü. Şimdi iki teklif var. Bunlardan bir tanesi Batı'dan geliyor, bir tanesi Doğu'dan geliyor. İkisini de size söyledim. İkisi de enteresan fakat Batı'nınki biraz bir. Şüphe. Hangisini seçersiniz? Sizce hangisi daha doğrudur? Bu hususta ben bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü karar sizin.